Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'llezî hedenâ hak Sallâ Muhammed Muhammed Sallu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 Ve diyorduk, yürüyenlerle oturanların yürüyüşlerini ve oturuşlarını paylaşıyorduk sizlerle. Hani kulluk yürüyüşü için gönderilmiştik ya, hani kim kaliteli bir yürüyüş gerçekleştirecekti ya. Hani bunun denendiği, hani bunun sınandığı dünya hayatında yürüyüşü hakkıyla yerine getirenler. İşte de onlara devam edeceğiz. Gafletten Kurtuluş programlarında o kaldığımız yerden devam edelim. Ve dostlar, Hani paylaştığımız üzere bahsetmiştik, demiştik, Ya Resulullah'ın safında olmak var, ya tabutun safında. Ve şimdi sormak lazım kendimize, Sormamız lazım nefsimize, sormamız lazım özümüze. Biz, alemlerin rahmet kaynağı, sevgililer sevgilisi, sevgili peygamberimizin irşat buyurduğu rahmet yolu, aşk yolu İslam'ın, nurlu yolu İslam'ın neresindeyiz? Şu anla tutturmuş olduğumuz gidişat bizi kime götürüyor, nereye götürüyor dostlar? Şu anda gittiğimiz yol, kendi hayatımızda takip etmiş olduğumuz yolun seyri, Nihayet olarak bizi sevgililer sevgilisiyle bulaştıracak mı acaba? Bundan emin olabiliyor muyuz? Fiili hayatımızda sünnet-i seniyenin hangi tonu hakim oluyor acaba? Sünnetin piratiğimize yansıması nispetinde, Peygamberi yürüyüşe katılımdan bahsedilebilir dostlar. Bugün bizler tavır ve tutumlarımızla kime daha yakınız? Ka'b bin Maliye mi? Yoksa Recivakkasında bir İrumaun'a yürüyen aşk erlerinin yaptıklarına mı? Dostlar, tarih bizi kulluk yürüyüşünde nasıl yazacak? Yürüyenlerden mi, bekleyenlerden mi? Kiramen kâtibîn melekleri, yazıcı melekler hangi sınıftan gösterecekler bizi mahşer günü Vahkeme-i hassas terazide? Evet dostlar, alemlerin sultanı aleyhissalâtu Vesselam. acaba onunla buluştuğumuzda safımız kendi safı mı olacak? Malumunuz Yasin süresinde sürekli okunduğu veçhî ile Rabbimiz buyuracak bu ayet ki, nice hak dostunun yüreğinde bir yarı açmış, nice hak dostunun darifaniye göçmesine neden olmuş bir ayet. Allah seslenecek bütün insanlara. Ey mücrimler, ayrılın, ayrılın sevdiğim salih kullarımdan diyecek. Acaba biz bu ayrılın sözü geldiği zaman peygamberin safına mı ayrılacağız? Acaba biz, acaba biz... Hangi safta olacağız dostlar? Safımız neresi? Düşünelim lütfen. Alemlerin rahmet vesilesi sevgililer sevgilisi Efendimiz buyuruyordu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolur. Rabbinizin huzuruna öyle getirilirsiniz. Yani insan Allah katındaki kıymetini anlayabilir. Bakmalıdır hayatına diyordu alemlerin sultanı. Eğer siz faydalı işlerle vaktinizi geçiriyorsanız bilin ki Allah sizi seviyordur. Bilin ki siz bir masum yüreğin gönlünü okşamak için eliniz uzatıyorsanız Allah rızası için bilin ki Allah sizi seviyordur. Ve siz bir dertte bir kederde olan kardeşiniz için bağışlayın yırtınır derecesinde kendisini bitirip, o kardeşinin hastalığının şifaya, derdinin devaya ulaşması için koşturuyorsanız, Allah sizi seviyordur. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Biz, sevdiğimiz kulumuzu, kendimize yaklaştıracak amellerle hayatını süslendirir, şereflendirir, bereketlendirir, nurlandırırız diyor. Acaba biz, şu anda hesabımızı yaptığımızda, ...acaba biz hangi safta olduğumuz kanaatine varacağız? Ölüm meleği ile buluşmamız... Hangi şartlarda gerçekleşi verecek dostlar? Yürürken mi? Otururken mi? Nihai tercihimiz beklemekse ne söylenebilir? Ey yolcu diyelim biz dostlarımıza. Çünkü biliyoruz ki onlar yürüyenlerdir. Çünkü biliyoruz ki siz peygamber aleyhissalatü vesselamın adımlarını adım adım takip etmek pahasına vakti değerlendiriyor. Vakitlerinizi bereketlendiriyorsunuzdur. Yanınızda birileri, Ali ne demiş biliyor musun? Ya Fatma, Ayşe senin için ne demiş biliyor musun? diyenlere merhamet nazarıyla acayip, lütfen. Bakınız orada Pakistan'da kardeşiniz açlıktan hasta hasta yatağında yatıyor. Bakınız Irak'ta kardeşiniz haksız yere zulüm görüyor. Bakınız Filistin'deki kardeşleriniz daha küçücük çocuklar bile haksız yere can veriyorlar. Lütfen bırakınız artık bunları. Bırakınız birbiriniz hakkında hasede Lütfen bırakalım da artık diriltmek namına insanlığı. Bir kardeşimizin de gönlünü okşamak adına ne yapabiliriz? Bunu konuşsak keşke diyenlerdensiniz. Bundan eminiz. Belki eli Pakistan'a uzanacak kadar uzun olmasa da en azından evinin karşısında oturan komşusuna rahmet elini uzatacak kadar geniş bir ummana sahipsiniz. Biliyorum, görüyoruz, seviniyoruz ama keşke Keşke bazen şeytanın aramıza sokmak istemiş olduğu fısıltılar karşısında Minşeril şerril vesvasil hannas desek de Vesveselere kulak asmasak bazen keşke de İncitmesek birbirimizi İncitmesek gereksiz sözlerle kendimizi Kulluk yürüyüşünde hayır namına yarışsak keşke Eba ile Ömer'in yarışması gibi Aşk adına yarışabilsek keşke Yarışlarımız artık iddialarda, sayısal lotolarda, sport lotolarda, lotalarda, potolarda mı kalıverdi? At yarışlarında mı artık yarış ırtırmaya geldi bazıları? Ama biz böyle değildik gerçekten de. Ecdadımızın bir tarihine bakar mıyız lütfen? Ecdadımızın tarih sayfalarına bakarken hiç çekinmeden açınız sayfaları. Çünkü ecdadımızın sayfalarında. Alemlerin rahmet kaynağı Hazreti Muhammed'in kokusu var. Hazreti Muhammed'in kokusunun olduğu her yerde ise ancak rahmet esintisi söz konusudur dostlar. Ecdadımız hayırda yarışıyorlardı. Allah aşkına bizim dedemiz ecdadımız Osmanlı'nın adım atmış olduğu bir topraklara bakar mısınız? Hastaneler, hamamlar... Eğitim yerleri, istirahat yerleri, misafir yerleri, fakir ve yoksullar için ihtiyaç yerleri, hayvanlar için bile barınak yerleri. Hep mamur, hep rahmet, hep aşkı insanlara bir nebze de olsa, bir parça da olsa ulaştırabilir miyiz acaba diye koşturmuşlar. Biz gerçekten buyduk aslında. Neden sonra ne oluverdi bazen bize de artık... Düşmanların mı desem, dış mirapların dediklerini mi desem, Böl, parçala yut politikası bütün Müslümanlar üzerinde oynanı veriyor da, Bir silkelenemiyoruz. Bazılarımızın üzerine ölü toprağı mı atıldı acaba ki, Silkelenemedi bazılarımız. Rabbim, bize sahip gönder diyenlerin bu sedasına, bu nidasına el uzatacak rahmet insanları da var ama. Hani paylaştık ya tekrar tekrar sizle. Cebinde parası yoktur belki. Keşke benim de olsa ben de yapsam diyordur belki. Ama alemlerin sultanının sözünü hatırlıyor. Rahmet olacak ya insanla Tebessüm ediyor. derli kardeşinin derdini dinlemeye çalışıyor. Aşkı sunmak adına... ...rahmeti sunmak adına... ...şu kulluk yürüyüşünde... ...o da benimle yarışsın için... ...o da kazananlardan olsun için... ...koşturanlar da vardı. Hayat yolunun zorunlu yolcularıyız dostlar. Müminler bir vücut gibidir buyuran... alemlerin sultanının bu sözüne... ...ve 'tesimû bihablillâhi cemî'â... ayetince. Sımsıkı sarılmak durumundayız. Söyler misiniz? Bizim birbirimizden başka kimimiz var dostlar? Bütün Müslümanlar bir aile gibi değil midir ki ayet onu söylemiyor mu? İnnemel mü'minûne ihvatun Hepimiz kardeşiz dostlar. Öz kardeşten de öte kardeş. Öz candan da öte canız. Böyleyken... Bu hakikatten bazen uzak mı bırakıverdiler bizi? Yoksa bu bilinçten uzak bıraktılar da Başka şeylerimi empoze etmeye gayret ettiler Gönüllerimize, Beytullah olan kalplerimize Dünya yaşamına yaklaşımımız Yolcu bilinci ile şekillenmeli dostlar Dünyaya yönelik yüzümüz Bir yolcu gibi esasına dayanmalı dostlar Dünya bizim her şeyimiz Dünyada çünkü Rabbimizin rızasını kazanacağız inşallah. Dünya üzerinden rızayı bariye uzanma hedefinden kopmadan bir yaşam tarzı yakalayabilmeliyiz dostlar. Çünkü hayat rehberimiz ve önderimiz ve sevgilimiz ve dostumuz bizleri aleyhissalatü vesselam bu gerçeğe yönlendiriyor. Dünyada bir yolcu gibi ol buyurmuyor muydu kendisi ve böylece de bize netleştirmiyor muydu yürüyüşümüzü, duruşumuzu? işte yüce önder, eşsiz örnek, alemlerin iftihar kaynağı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili gerçeği. i̇bn Abbas radiyallahu anh rivayet ediyor. Hazreti Ömer radiyallahu anh Resulullah'ın yanına giriverdi. Resulullah bir hasır üzerinde yatmıştı. Vücudu çok hassasmış alemlerin sultanının. Allah'a aşık olan erir ya zahiren ve batinen, yumuşacık olur. Allah sevgisiyle insan pamuk gibi olur, pamuktan da öte mis gibi olur. Alemlerin sultanı aşkın kaynağıydı zaten ya, pamuk gibiydi. Hasır, alemlerin sultanının üzerinde iz yapmıştı, vücudunda izler yapmıştı hasır. Bunu görünce peygamber sevdalısı hani iman ile dirilen Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Ya Resulallah şu canım sana feda olsun. Daha yumuşak bir yatak yaptırsaydın olmaz mıydı? Canım sana feda olsun canım sana feda olsun ya Resulallah. Alemler'e sultan şöyle diyordu. ''Ey Ömer, ben bu dünyada bir yaz günü yola çıkıp da bir ağaç gölgesinde bir müddet istirahat edip sonra çıkıp giden bir yolcu gibiyim.'' buyuruyordu Tirmizi'nin bize duyurmuş olduğu hadiste. ''Ve dostlar, alemlerin sultanının bir yolcu gibi olduğu bu dünyada biz bu tespitin neresindeyiz? Yolcu muyuz?'' ...hancı olma sevdasında mıyız? Tabi buradan kastimiz... ...bir zühd hayatıyla... ebuzerce ...bedenen de dünyayı terk etmek değildir. Muhakkak dinimizde biliyorsunuz... ...biraz önce de paylaştığımız gibi sizlerle... Dünyadan kazanılırdı ahiret. Cennet dünyadan kazanılırdı. Peki burada anlatılan neydi biliyor musunuz? Onu da güzel gönüllerinizle paylaşayım. İmam Asam Hazretleri Numan bin Sabit Biliyorsunuz çok zengindi kendisi. Tüccardı, ticaretle uğraşırdı ilimle beraber. Bir ara bir zengin geliverdi. Zengin dedi ki Ey imam Siz benden daha da çok zenginsiniz aslında. Ama Ama ''Bakıyorum siz namazda öyle bir huşu, öyle bir hudu, öyle bir aşk ve feiz içerisindesiniz. Ama ben namazdayken aklıma sürülerim geliyor. Aklıma bizim koyunlar geliyor. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Sizin nasıl gelmiyor? Siz benden daha zenginsiniz.'' diyordu da. ''Dimamazam, ey dostum.'' diyordu. ''Biz sürümüzü ahıra bağladık. Sense kalbine bağlamışsın galiba.'' Ölçü bu dostlar. Ahıra bağlayabilmek, dünyanın bütün nimetlerinden istifade etmek Allah'ın bize sunmuş olduğu bir haktır. Yerine getirmek zorundayız. Hayır namına, aşk namına. Ama araçlar amaç oluyor bazen. Araçlara bazen bel bağlanıyor da kab Mal'in düşmüş olduğu hata gibi bir hataya düşülüyor veriyor bazen. Bazen birbirimizi kırıp geçiriyoruz ya... Sırf bu dünya aracını amaç haline getirdiğimizden dolayı. Malumunuz, Ceddimizin, ecdadımızın... Parçalanış halinde de bunlar olmadı mı? Mal, mülk, makam sevdasından mı? Sevgiler, sevgilisi dostlar... Dünyada garip bir yolcu gibi ol... Sözünün sürekli... ...canlı bir örneğiydi. Onun altını çizdiği bu gerçeği bir kavrayabilsek... ...hayatımızı bu eksene bir oturtabilsek... ...bizi bağımlı kılan tutkularımızdan... ...korkularımızdan... çıkarlarımızdan çıkmazlarımızdan... ...bir kurtulabilsek keşke bazen... ...medya illizyonizminden... ...politik çıkmazlarımızdan bir kurtulabilsek... Ekonomik handikaplardan, entelektüelizmin uçuk dünyasından, felsefenin afakiliklerinden, satiliklerden, egoist tutumlardan soyutlanabilsek keşke. Çılgın, azgın, şaşkın bir toplumsal kuşatma altına almak isteyenlerin bu kuşatmalarından sıyrılabilsek ve kurtarabilsek keşke insanlarımızı kirli kentlerden korunabilsek. Dimağlarımızda ve dudaklarımızda şu cümle olsa hep keşke. Dünyada garip bir yolcu gibi ol. Ölüm her an gelebilir. Hazırlıklı olmak gerek. Buna kendimizi inandırsak. Rahmet insan olsak. Biz beşeriz dostlar. Hata yaparız. Ama adam olan adam deriz ya hani. Adam olan adam hatasını telafi edendir. Beşeriz, hata yaparız. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz böyle buyuruyor zaten. Hani o Rahman'ın güzel kulları şeytanın vesvesesine dayanamayıp, nefislerinin hatasına yenilip, hata işledikleri zaman, bir yanlışa daldıkları zaman, bir günaha daldıkları zaman hemen Allah'ı hatırlarlar. Aşık oldukları Rab'lerini hatırlarlar. Ve hemen tövbe ederler. Allah'a olan açlarından yürekleri titrer, yürekleri ürperir. Görüyorsunuz dostlar, beşeriz, hata mümkün. Ama asıl olan telafi edebilmektir. Telafi edebilmek adına bazen birbirimize gerekli yardımı yapamıyoruz galiba. Müminler iki el gibi sürekli birbirlerini yıkarlar buyuran alemlerin sultanının bu sözünü bazen birbirimize hatırlatmakta uzaklık mı çekiyoruz? Bazen bırakın komşularımızı, evimizin içinde bile bazen eşimize ya da çocuklarımıza rahmeti sunmak adına problem mi yaşıyoruz bazen? Alemlerin sultanının Rahmet sunan, aşkı sunan nasihatlerinden, Kurtuluş reçetesinden bazen, Bazen uzak mı kalıyoruz da, Dertlere, kederlere, sıkıntılara, Streslere, bunalımlara dalıyoruz da, Acısını evimizdeki eşimizden ve çocuk çocuğumuzdan çıkar mı, Hatasına düşüyoruz bazen, Bazılarımız. Acaba dostlar, Ev halkımız dahil, Kaç kişiye, ...hani Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ı buyuruyordu ya... ...benim için ne yaptın? O cevap karşısında gelen sözün... ...muhatabı bu hafta içerisinde ne kadar olabildik? Yani bu hafta kaç kişiye... ...Allah rızası için seni seviyorum kardeşim diyebildik? Annemize, babamıza, abimize, ablamıza, kardeşimize... ...eşimize, çocuk, çoluğumuza, iş arkadaşımıza... Hocamıza, hacımıza, Allah rızası için bu hafta söyleyip onun gönlüne bir su serpebildik mi? Alemlerin sultanı, birbirinizi severseniz bunu birbirinize söyleyiniz diyordu. Ki zaten alemlerin sultanı da demiyor muydu? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız demiyor muydu? Dostlar... Bu oh, hafta Allah rızası için kaç kişiye sevdiğimizi izhar ettik. Ve kaç kişiye yapmış olduğu hatalardan dolayı bu yaptın yanlıştır diyebildik. Tercih kişinindir mutlaka. Ama duyurmak adına, tebliğ adına, Enbiya Suresinde, Enam Suresinde buyuruldu veçhile insanları iyiliği emreden, kötülükten sakındıran, en hayırlı bir ümmet olarak gönderilmiş olan ümmeti Muhammed adına ne yapabildik? Hataya düşmüş kaç kardeşimize el uzatabildik? Hayırda yarışmak bu değil midir dostlar? Hayırda yarışmak budur. Mesajı bir sorgulasak keşke dostlar. Alemlerin Sultanı'nın mesajına. Salebeleşme sürecinde Ebu Uzerci bir yol tutabilsek. Modern cahiliyenin çığlıklılıklarından zırılıp Şiramız'da bir tefekküre ve tezekküre alabilsek Rahmet iklimini bir yaşayabilsek ve yaşatabilsek keşke. Kısaca yolcu olduğumuzu kabullenebilsek. Bu bilinç ile yola düşebilsek ne kadar güzel olur, değil mi? Ne kadar yolcuyuz, ne kadar garibiz, yakınız. Kabaran iştahlar, kâr, kazanç, kapital coşkusu, rehavet, sefahat arzusu. Dünyanın garibi bir biz kaldık, öyle mi? Pratiğimiz, projemiz, programlarımız, planlarımız bize ne diyor? Nura gidiyorsun mu diyor? ''Yaptığımız hareketler nara gidiyorsun mu?'' diyor. Yolcu muyuz, değil miyiz? İşlevsiz ayaklar, sorumluluktan uzak yürekler, uyuşuk hale getirilmeye çalışılan zihinler, donuk bakışlar. Bir yolcu gibi olabilmek, bir Ömer gibi yolculuğu kabullenebilmek, her gün kendisine ölümü hatırlatması için kendi cebinden para çıkarabilmek, Ebu Bekir gibi bütün malını mülkünü getirip hayırda yarışmak adına yolcu olabilmenin hikmetini anlayıp Ya Resulallah canım sana feda edip her şeyi sunabilmek Bir Ebu Katade gibi, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi, Saad bin Ebi Vakkaslar gibi, Talha bin Ubeydullahlar gibi Hazreti Ali'ler gibi, Osmanlar gibi Radiyallahu Anhum. Yolcu olmayı kavramak, rahmet iklimini hayatına çekebilmek. Urbe bin Mes'ud-es-Sakafi Tayiflilerdendi, hani alemlerin sultanını taşlayanlar dandı, taşlatanlar dandı Urbe bin Mes'ud-es-Sakafi. Ama malı vardı, mülkü vardı. Bir şeyi hep arıyordu ama hiç bulamıyordu. ...parayla alınamayacak bir şeydi galiba. Evet, parayla alınamazdı. Hayırda kullanılsaydı para alınırdı aslında. Neydi biliyor musunuz? Aşktı. Gönlünde aşkın eksikliğini hissediyordu. Urbebun Mes'ud Es-Sakafi. Dayanamadı. Taş tapmış olduğu Hz. Muhammed'in... ...Medine'deki mescidine gitmeye karar aldı. Her şeyi bıraktı. Düşüverdi Medine yollarına. Urbebun Mes'ud. Medine'ye rahmet ikliminin kaynağına geldiğinde, Alemlerin sultanı onu gördü, gözlerinin ucuyla nazarını uzatıyordu. Siz, sizleri diriltmek için geldiğimde beni taşlatan kavimden değil misiniz? Dememişti de, kucaklarını açıyordu, kollarını açıyordu, elini uzatıyordu. Bir kulcuk daha! Rahmeti ulaşacak için seviniyordu Allah'ın rahmet peygamberi. Başını, alnını yere sürte sürte alemlerin sultanının yanına sokuldu da, alemlerin sultanı omuzlarından tutup kaldırıyordu. Kurbe, kurbebün mes'udu, hoş geldi. Evet dostlar, Bizi bağlayan zincirden kurtulduğumuz anda bizi bekleyip hoş geldin diyecek olan alemlerin sultanı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kurbe-i Mesud kelime-i şahadet kendisine telkin edilip kelime-i şehadete getirdiğinde ömrü boyunca aradığı şeyi anında elde ediyordu. Çünkü iman harap haldeki gönülleri mamur eden yegane ve tek ilaçtı ve Urve Allah'ın Resulü'nün görevlendirmesiyle Taif'e gidecekti Taif'teki insanlar da dirilmeliydi Nefislerine zulmedenler Kibir ve öfkeleri yüzünden hakikati görmekten uzak olanlar görmeliydiler hakkı hakikati onlar da kurtulmalıydılar çünkü onlar yapacakları bu hatayla iki cihanda sonsuz bir hadiseyle karşılaşacaklardı söz konusu sonsuzluktu bir kişi daha kurtulmalıydı. Bir kişi dahi. Urveb-i Nasud, Allah Resulü'nün görevlendirmesiyle, dönü dönüverdi. Gidişi suskun oldu dostlar. Dönüşü, Muhteşem oldu ama. Dönüşünde, Yanında Allah ve Resulü'nün sevgisini götürdü. Tayyip'e geldiğinde, Herkes Urve'deki değişikliği fark ediyordu. Siması, Üslubu, hareketleri bambaşka olmuştu. Yoksa bizim bilmediğimiz Urven'in bir ikiz kardeşi mi vardı diyenler de yok değildi. Evet o Urven mesuttu ama aşk ile dirilmişti farkı buydu. İlim, rahmet ve aşk medeneti nurlu İslam bütün insanlara batini elini uzatmıştı. Elden tutan aşka garip olacaktı. Dünyada dahirette da, de huzura erecekti. Ama bir uzatsaydı, bir ayetin emrine uyup da tefekkür edebilseydi. Aklı ve gönlünü birleştirerek şu kainat kitabını okumaya gayret etseydi de bir temaşe etseydi keşke. Neden sonra Urbebü Mesud, ertesi gün evinin damına çıkıverdi. Elini kulağına getirdi. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber diyerek ezan-ı Muhammed'i okumaya başladı. Bu sözü duyan taifliler ah, kendi elleriyle rahmete sırtını dönenler. Kendilerine ettiler. Ona değil. Evini taşladılar. Sabah sabah kalkarak. Taşlıyorlardı Urve bin Mesud'u. Sırf onlara rahmeti duyurdu diye. Neden sonra aralarından bir tanesi "O eşhedü enne Muhammeden Resulullah" derken yayından okunu fırlatıverdi. Urve bin Mesud şehit oldu. Diz üstü çöktü verdi. Son kez baktı onlara. Son kez Son kez baktı onlara ve dedi ki, ''Keşke siz de bilseydiniz, keşke. Ben Kabe'nin Rabbini and olsun ki, kazandım, gitti.'' Bunlar kazanıyorlardı dostlar. Kazanmak neydi, Allah için söyleyin. Nasıl kazanılıyordu? Nasıl yapıyorlardı da kazanıyorlardı? Kazanıyorlardı dostlar, kazanıyorlardı. Aşk davası İslam gözümüzün önünde. Yeter ki alemlerin sultanının izinden gidilsin. Yeter ki alemlerin sevgilisinin elinden gidilsindi. Kişi mamur olurdu, dünyevi ve okrevi olarak. Neden sonra dostlar? Vaktimiz bu kadar el vermesinden dolayı kabreten kutuluş programımızı burada sonlandırırken Sizleri yücelerden yüce ve tüm noksanlıklardan münazı olan Rabbimize emanet ediyorum Rabbim sevgiler sevgilesinin elinden tutup dirilebilen Ve insanları diriltmek adına koşturabilenlerden eylesin İnsanlar gördükleri zaman Bakın bu da Hz. Muhammed'in ümmeti diyebilecek halde olabilmeyi bizlere lütfeylesin. Rabbim sizleri sevdiklerinizi ve sevenlerinizi ilim rahmet ve aşk medeniyet nurlu İslam'ın güzel yolu sırat-ı müstakimden ayırmasın. Allah'a emanet efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.